Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bir Gönül Sadası programıyla daha birlikteyiz. Kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Yine Gönül Sadası'nda bir çağrışım yolculuğuyla yol almaya gayret edeceğiz. Tedavi mi diyorlardı hocam buna? Evet, evet. Tedailer ummanında diyelim o zaman. Evet, evet. <gülüyor> Bu edai noktasında birkaç şey yani buyur izin verirseniz söylemek isterim. Psikoloji bunu işte insanın yaşadığı, deneyimlediği zihninde kalan e, tahte şuura intikal eden hadisatın şuura, şuur üzerine çıkması filan diye öyle evet. altında kalmış. Evet. Ama bizimkiler dediğimiz yani bizim eski urafa, arifler ve e, bir manada batınla alakalı olan kimseler, bu kadar basit bir şey değil. Oraya zaman zaman, hatta bazen her zaman belli olmuyor, bazen seyrek, bazen daha sık, başka ışıkların da düştüğünü söylerler. Yani tedailer kulun veya insanın tek başına yaşadığı bir süreç değildir. Oraya bazı ışıklar, bazı lemalar, bazı şualar düşer. Buna ilhamat-ı Rabbani deyin, tevfikat-ı ilahiye deyin. Ne derseniz deyin, bu tedaileri de sakın küçümsemeyin. Size bazı ilahi tembihlerdir onlar veya ilahi yol göstermelerdir. Onlara da hafife anlayın diye bize eskiden söylemişlerdi. Ebediyetin dokunduğu anlar diyor bir psikolog buna, Rollo May. Ebediyetin evet. dokunduğu anlar. Bazen hayatımıza ebediyetten bir kıvılcım gelir e, tutuşturur, bir an evet. dokunur evet. ve o an doğurgan an diyor. Çok hoşuma gider bu tabir, doğurgan an. Evet. Bizi e, bir anın içindeyiz ama geçmiş, gelecek o kadar çok şey orada mezcu olmuş ki oradan yeni bir şey çıkarıyoruz. E, yepyeni bir ne diyelim, uluş e, çıkarıyoruz. Evet. Evet, ee, hocam madem siz mevzuyu oradan açtınız, ben yok, de yok, oradan ben bir şey yapmadım. Ben bir şey Devam edeyim sadece... şöyle, şöyle efendim e, e, hayret mevzusu e, benim için çok e, hayreti mucip bir konu. Şöyle <gülüyor> ki <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'ı en iyi tanıyan diyor diyezünün el Mısri, onun hakkında en fazla hayret edendir kimi düşünürler diyorlar ki düşüncein ulaşabildiği en son nokta hayrettir. Veya efendim e, Ed Tüsteri diyor ki marifetin nihai noktası hayrettir. E, Cenab-ı Peygamber Allah'ım hayretimi artır diye dua ediyor. E, bu e, hayret makamı bilmenin e, yüce mertebelerinden bir tanesi galiba. Artık e, insan yaratış karşısında onun mucizeleri karşısında o kadar kendisinden geçiyor ki e, Cenab-ı Hakk'ın nakış nakış süslediği bu alem karşısında büyüleniyor. Bir veç duygusu yaşıyor. Bir istirak duygusu yaşıyor. E, kendisinden e, geçiyor. Ve e, Sokrat mesela felsefe hayretle başlar diyor. E, bunu hissettiğimiz anda e, sadece bu dünyanın bir parçası olmadığımızı daha ...boyutlu, çok katmanlı bir hayatın parçası olduğumuzu... ...aslında ruhlarımızın ebediyetin dokunduğu her anda... ...büyülenmeye, efendim, kendisinden geçmeye hazır olduğunu... ...varlığın bir mucizeden diğerine adeta açıldığını hissediyor gibiyiz. Yani önümüzde kainat bizim için yazılmış bir kitap gibi açık bekliyor bizim hayret nazarıyla bakmamızı ona istiyor e, ve e, sıradan olandaki sıra dışını adeta e, görmemizi, varlığın peçesini kaldırmamızı ve e, o peçenin ardındaki özü, ilahi cevheri fark etmemizi istiyor deyip sözü size bırakayım efendim. Bana çok zor bir imtihan sorusu gibi geldi yani böyle bir, Hayret makamında kaldım ben de şimdi nereden başlayacağımı. Yine bildiğim kadarıyla yani yine işte eskilerden, şimdi ben böyle bildiğim derken onu da açıklayayım. Yani nasıl böyle olmuş? Ciddi bir bizim camiaya ait düşünce ve duygu camiasına ait bir hamule ile bu vakte kadar gelmişim. Sonra biraz onun üzerinde düşünme fırsatım olmuş. Evet. Şunu sö söyleyebilirim belki. yani Hayret makamı belki bilincin hala kendinde olduğu son makamdır diye düşünüyorum. Oradan hayranlığa geçtiğiniz zaman zaten bilinç kayboluyor artık. Siz biraz evvel bahsettiniz. Bir vecdu istirak hali. Artık orada ben yok hayret. Benim kendi benini hissettiği son makam gibi geliyor bana. Ondan sonra ben kendi benini de kaybediyor ve bir mutlak ben'e iltica ediyor ki artık orada ben yok. Bir ezeli e, kelime belki doğru değil ama yanlış anlaşılmasın e, sarhoşluk hali. Yani nasıl sarhoş kendini benini kaybediyorsa hayret makamından sonraki makamda da varlık kendi benini kaybediyor. Ve o büyük Büyük ben'e iltica ediyor. Onun onun e, cazibesi altında, onun e, coşkusu altında, onun çizdiği e, başı sonu belli olmayan istikamette ortamda, uzayda bir manada yok oluyor. Ve oradaki büyük mutluluğa, büyük şevke, büyük ışığa kaptırıp kendini gidiyor. Sanki pervanenin e, şemaya etrafında dönüyor, dönüyor, dönüyor. Helezonlar yaklaşıyor ve deyip yok olduğu an gibi bu an öyle bir an. Ama Allah kullarına bazı vazifeler vermiş. Bazıları hayranlık makamından sonra onlara diyor ki sen bu makamı tattın dön bunu bildiğin kadar yapabildiğin kadarıyla insana insanlara anlat. Yine sana verdiğim yetenekler istikametinde. Bu İslam medeniyetinin sanatkarını anlatırken kullandığımız, kullandıkları bir metafor. Dön diyor sen insanları anlat, sana verdiğim yeteneklerle. Dolayısıyla şair, e, nakkaş, hattat, mimar oradan aldığı ki ona cemal bahçeleri diyoruz. Yani oradan aldığı o güzellikleri geliyor yüzünde insanların anlayacağı bir dil ile burası çok mıyım Efendim ben anlaşılamadım. O zaman siz anlatamamışsınızdır. Bu olmaz. İnsanların anlayacağı dille. Çünkü o insanlar da sizinle beraber aynı elres bezminde evet demişlerdir. Ve onlara da aynı ruhtan üflenmiştir. Onların anlayacağı dilde tekerlim edeceksiniz. Bizim camianın sanatkarı bunu böyle yapıyor bizim camiadan kastım İslam medeniyet geldi oradan aldıklarını yine onun verdiği kabiliyetle insanlara aktarıyor. Oradan gelen e, şevki insanları manen terbiye etmekle mükellef olan mürşitler bir hayat tarzı ve bir duygu biçimi geliştirerek insanlara aktarıyorlar. Oradan aldıkları feyzi İslam uleması zihinsel bir içime büründürerek insanlara anlatıyorlar. Dolayısıyla sanatkarın, e, mürşidin ve alemin beslendiği kaynak aynı, hiç farklı değil. Bir manada bir hayranlık denizine gark olup oradan aldıkları hamuleyi getirip dünyada insana insanlara anlatıyorlar. İnsanların buna ihtiyacı var. Allah daha hiçbir zaman insanları yalnız ve tek başına bırakmıyor yarattığı kullarını sen yarını bir haber mi sandın yoksa seni terk eder mi sandın diyor galip üstüne aşıkta sen yarini bir haber mi sandın yani yar dedi Cenab-ı Rabbül Alemin yoksa seni terk eder mi sandın diyor yani. insan bazen hayatta ümitsizliğe düşer e, bu oluyor beşeri bir haldir şimdi işte bizim saçımız sakalımız ağırdı bize soruyorlar diyorum ki bir Allah dostu bulun bulamıyoruz yok diyorlar e, bulamıyorsanız onların yazdığı kitaplar var aklımın erdiği o onlara iltica edin ve niyaz edin ya Rabbi bize bir kapı aç bir ümit kapısı aç boş çevirmez bir haber değil ve sizi bırakmaz kimi herkesi ama bir niyet olsun gönülde inşallah menkibi okuyun Yunus Divanı okuyun. Eşref Sade Rumi Divanı okuyun. Kuzuli'ye bakın. Melak-ı Bacı Bektaş Veli'ye bakın. Teskire okuyun. Bir şey çıkar ortada. Geçen de böyle evde kendi kendime, ben bazen kendi kendime de konuşurum. Ee, bizim hanım alıştı, ses çıkarmıyor. O biliyor bu işleri zaten. <gülüyor> ee, şöyle bir şey geldi. Şimdi bahar ya, ee, yıllar önce görmüştüm o beyti. Bu beyitler çok meyhem bizde. Basarı olamaz, düşmeyecek hak gene bak. Mütevazı olanı rahmeti Rahman büyüdür. Yağmur yağıyor dışarıda. E, tabiat fışkırmış. İşin bir e, maddi boyutu var. E, ekinler, e, bitkiler, nebatat e, su istiyor. E, ne şünleme bulması için. Böyle başlıyor beyit. Sarı teyz olamaz. Düşmeyecek haken ebat. Toprağı ikinci büyüyor zaten değil mi yani? Mütevazı olanı ama ikinci bu çok mühim. Rahmeti rahman büyütür. Siz eğer tevazu sahibi olursanız size Allah'ın rahmeti büyütür. E, buradan yola çıkıyorsunuz. Peki tevazu'nun karşılığı ne ki bir? Allah'ın en sevmediği huy. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzerinde duruyor. Mütefekki bir adam. Kibir kula yakışmaz Tabi Efendim benim hiçbir şeyim yok. Ne güzel mütevazı ol. Seni rahmeti Rahman büyütür. Bu büyütmeyi kul her zaman fark etmez. Ben büyüyemedim, zengin olamadım, şu olamadım, bu olamadım. Bakarsınız bir başka cihetten olmuşsunuz da siz fark etmiyorsunuz. Böyle bir dünyanın çocuğuyum ben. Ve yaşım saçım sakalım ağırdı ama hala bu çocukluğun devam ediyor. Ve bundan da çok efendim mutluyum, mesrurum çok müteşekkirim Rabbime. Hala bu çocuk halim devam ediyor diye yani. Bu böyle bir hadise. O coşkuyu ben e, sizde hep hissediyorum kıymetli hocam. Ee, yani hayatın ileri basamaklarında o coşkuyu içimizde muhafaza edebilmek çok mühim bir şey. Ee, bizim e, alanımızın öncü isimlerinden Erik Erikson diye bir... E, Teorisyen var. O diyor ki hayatın safalarını ele aldığı meşhur bir makalesi vardır. İnsan biraz daha ileri hayatın ileri basamaklarında geriye dönüp kendi hikayesine bakar ve o hikayede bir bütünlük var mı, bir anlam var mı onu anlamaya çalışır. Eğer o bütünlüğü, o hikayeyi, o anlamlı hikayeyi bulamazsa Ümitsizlik ve yeis içine düşer. Ee, yani varlığın e, efendim e, varlığı bir neşe olarak idrak etmek çok büyük bir lütuf. Yani e, cenab Cenabı Hak, da, cenab Hak ile yani. sürekli e, konuşma halinde olmak, e, o, onun sözlerini işitmek ona söylemek, ona e, e, niyazda bulunmak, ona nazda bulunmak, e, ben bunun çok çok büyük bir yani dünya nimetlerinden asla mukayese edilemeyecek çok büyük bir zenginlik ve nimet olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii hiç şüphe etmeyin. Şimdi biz mahdut varlıklarız, bedenimiz mahdut, mahdut işte bilgimiz mah mahdut. Mesela mesela çok derin bir duygusalda yaşasak bir süre sonra yoruluruz. Ya uyuruz, ya başka şeylerle uğraşmaya başlarız. Ama içimizde sonsuza mütevecci bir hayal, bir his, bir meyil var. İşte o meyili biz, Cenab-ı Allah'la olan ilişkimiz, Ya Rabbi sen bilirsin, sana ait bu kainat, beni de yarattın, hayat verdin vesaire üzerinden tatmin ediyoruz. Dolayısıyla o alakayı hiç kesmemek lazım. Nasıl bir kader bize nasip eyledin? Ne yapacağını biz bilmeyiz ama biz hep sana iltica ediyoruz. Bu bir ruhi haldir. Ve bu ruhi hale insanların ve bunun mantıksal bir açıklaması da yoktur azizim. Onu da çok net söyleyeyim. Mantık çok mühim. insana lazım. Ama hayatın bütününe baktığımız zaman, yani biraz evvel bahis buyurduğunuz ya, dediniz ki ileri yaşlarda siz onu çok kibar bir şekilde basamak diye tevhid ettiniz. Ee, o bir ileri yaş onu kaçarıyor Allah size nasip etsin inşallah amin inşallah ileri yaşlarda e, Cenab-ı Hak'tan e, duam e, şu e, Rabbi diyorum bana da Saadettin Ökten hocam gibi <gülüyor> bimağımın fevkalade canlı bir şekilde e, can, e, devam ettiği bir ileri yaş nasip et bu yaşları amin. görmeyi nasip et amin evet. inşallah inşallah o zaman işte geri dönüp baktığı zaman hayatının boşça gittiğini hissediyor ve çok hayıflanıyor hayıf benim bunca geçen ömrüme diyor ilahi hazret yani dervişlik ne güzel sultanlık imiş derviş dediği şey bu dünyaya talip olmayan Değil ve mi? iradesini bir başka iradeye yine bir kulun iradesi üzerinden ilahi iradeye mürit o demek iradesini bir efendinin iradesine teslim eden demek Şimdi modernistler o şeytanın iradesini şeyhefendinin egosu olarak görüyorlar. Çünkü onlarda başka bir kavram yok. Onların kavramı ego üzerine kurulu. Ben He. onlara da bir şey diyemiyorum. Allah yollarını açsın, katlarını aydınlatsın modernitenin. Mürit iradesini bir şeyhefenin iradesini teslim eden insandır. Şeyhefenin iradesi var mı? Hayır yok. Olsa zaten o şeyh olmaz. O da iradesini kendi mürşidine vermiş. Hepsi bunlar el ele beşeri olarak bir manada Cenab-ı Resulullah'a oradan da Allah'ın iradesi, iradesi teslim olmuş insanlar. Geçen de bir dosta e, muhabbet ediyoruz. Genç bir dost. Benim genç dostlarım şu anda elli yaşında falan yani. Ondan söyleyeyim. Eyvallah. Dedim ki eskiler derlerdi ki her günün başında ''Ya Rabbi bugün bize ne nasip edeceksin biz bilmiyoruz. Hayırlar nasip et inşallah.'' Hayata böyle başlarlardı. Yahu dedi hocam ne kadar güzel bir talep bu. Biz ajandamıza bakıyoruz. İşte bugün şuraya gidilecek, bu alınacak, bu verecek filan. Hiç Allah'ın ne murad ettiğini benim düşünmüyoruz dedi. Dedim, Çok rahat edersin. Sen gene zahirde gideceğini, yapılacağını, alınacağını, vereceğini düşün. Onları ajandana yaz. Ama bil ki o alacak, verecekler, gidilecekler, gelinecekler, okunacaklar, söylenecekler de o ilahi iradenin muaciyesinde tecelli eden. O olma dediği anda olmaz. Çok rahat ettim ya o dedi. <gülüyor> Geç arkadaş. Ya öyle, öyle öyle bak dedim hayata. O ilahi irade ne diyor? O noktada bizim aga olmamız lazım. Öyle olursa tabii ki zahiri riayet edeceğiz. Ama bileceğiz ki o zahir de her an ol emriyle oluyor. O her an bir şuundadır diyor. Külli yemin huvefi her an yeniden yaratıyor, yeniden müdahale ediyor, yeniden oluşturuyor, değiştiriyor. Tebedül, tegayür, bazen muhafaza ediyor, bazen değiştiriyor. Hiç bilmiyoruz, biz anlay anlayacak halimiz yok. Ama buna iman edersek hayat çok kolaylaşıyor, rahatlaşıyor. Ve her zamanda yine büyüklerimizden işittiğim, aman yarabbi sözcüğünü hiç diyor, ihmal etmeyin dilinizden ve gönlünüzden düşürmeyin. Aman yarabbi itica. Tabii. E, geç, dün hatta bir kitap okuyordum Çok hoş bir cümleyle e, karşılaştım e, Diyor ki Yolların çatallandığı noktada Bir seçim yapacağınız bir noktada e, Kendinize şu suali sorun Bu yolu seçmek Beni insan olarak e, Büyütecek mi Küçültecek mi Bu yolu seçmek benden eksiltecek mi Bana Yeni manevi bir takım donanımlar ekleyecek mi? Ee, i̇nsan e, seçim yaptığı noktalarda e, biraz gaybı, gaybi kazançları da dikkat ederek, onlara da dikkat kesilerek seçim yaparsa sanki daha doğru seçimler yapabilir. Hep maddi olanı önceleyerek seçim yaptığımız zaman doğru se seçtiğimizi zannediyoruz ama belki yolun sonunda ufalmış olarak oradan e, evet. çıkıyoruz. Bu bir, bu bir alışkanlık meselesi. yani Şimdi siz öyle söyleyince aklıma geldi. Bu bir alışkanlık meselesi. Yani biliyorsunuz biz alışkanlıklarımızla yaşıyoruz. Bu çok kolay bir şey. Yani bu bu da bir lütuf. Eğer başlangıçtan itibaren bize gaybi olanın, maddi olmayanın daha net ifade edelim. Rıza-i il ilahi bildiğimiz, bize bildirildiği anladığımız kadarıyla tercihimizi o yolda yaparsak ve buna alışırsak bir süre sonra yollar çatallandı. Hatta üçe dörde aykıldığı zaman da dahi elimizdeki ölçü sadece o oluyor. Ben bunu yapamam diyoruz. Bu, bu mümkün değil diyoruz. Bu olmaz diyorlar. Niye diyorlar? Tabii bunu her zaman insanlara söyleyemiyoruz. Yani onları da onlara anladığı dilden şey, benim idrakim dışında, işte iktidarım dışında falan ama esas ruh arka planda alışkanlığını bozmak istemiyor. O ne? Kalbin mutmain olması, kalbin rahat etmesi. Eğer Allah'ın istediği istikamette, bunu büyükler öğretiyorlar insanlara hayatın başında. Önce anneler öğretiyor, sonra babalar öğretiyor. Önce çocuk anne terbiyesinden geçer. 3 yaşında, 5 yaşında, zaman zaman 15, 25, 35. Ana başta tacimiş, her derde ilacimiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtacimiş. Bunlar çok eski sözler ama çok mühim. Anne vefat ettikten sonra hatıraları var. İz bırakıyor sizde. Rahmetli validenin söylediği bir söz. Olun kişi refikinden azar, arkadaşını iyi insanlardan seç. Böyle hani 13-15 yaşına geliyorsunuz, ben de varım diyorsunuz ya. Hepimizin geçtiği Tabii. istikametler onlar. Tabii. Kişi refikinden azar, arkadaşını iyi insanlardan seç. Hala devam ediyor bu. Ev alma komşu al çok mühim sözler bunlar ruh alışıyor eğer ruh madde istikamete meyletmeye alışmışsa biraz evvel sözünü ettiğiniz gibi bir yol ayrımında maddeyi seçiyor manaya alışmışsa o mananın adını koyalım rızayı ilahiye alışmışsa o istikamete gidiyorsa madde artık onun gözüne o kadar cazip görünmüyor madde her zaman beşere cazip görünür öyle bir tarafımız var kış gelir üşürüz Türk yerli eskiler. Şimdi kaloriter yakıyoruz. Ama onun da bir sınırı var. Nereye kadar, ne yapacağız? Dolayısıyla maddesiz hayat yok. Ama bir yerde onu kesmek lazım. Ee, sonra biraz evvel sözünü ettiğim tabikaya mühimdi o. İleri yaşlarda geri dönüp baktığınız zaman keşke dememek için rızahi ilahiye muafık işler ve ruhu ona alıştırmak lazım. Belli bir yaştan sonra yine olmaz değil. Oluyor ama zor oluyor. Öyle dostların da oldu benim. Nasıl Zor olacağım? Alıştılar. Zor alıştılar ama alıştılar. Yardım ediyor Allah. Bir iki, bir iki biraz bir iki, biraz zorlanıyorlar. Bir şeyler evet. çatırıyor. Sonra bakıyorlar ki bu tatlı bir şey. Geçiyorlar öbür işlerden. Yavaş yavaş bir istikamet oluyor. Allah kulunu aç ve açık sefil bırakmaz. Zelil bırakmaz. İzzet evet. sahibi odur. İzzet sahibi sadece odur. O izzetten kuluna da verir. Eskiler isim koyarlardı. İzzettin. Şimdi onu izzete çevirdiler. Şimdi evet. artık o isimleri koymuyorlar. İzzettin Bey. Ya Böyle bir şey işte. <gülüyor> Meşhur bir hikayesi vardır. İnsan ne ile yaşar da Tolstoy'un. Böyle muhteris ve açgözlü bir köylü. Yavaş yavaş işlerini büyütür sonra hiç e, araziler ona yetmemeye başlar e, daha yukarılara çıkar orada e, bir e, kabile ağası diyelim köyün şefi ile karşılaşır der ki akşam vaktine kadar çevirdiğin arazi senindir e, işte bu kişi çok sevinir e, koşabildiğin kadar en uç noktaya kadar git e, daha sonra geri geldiğin zaman akşam gün batımında Çevirdiğin arazi senin olacak. Hiçbir kira filan çok ufak bir bedel karşılığında sana vereceğiz der. Muhteris ya git git bir türlü yetinmez. Daha da uzağa gitmek ister. Daha da uzağa gitmek ister. Ee, der ki ben dönerim yetişirim hazır gelmişken biraz daha çevireyim der. Sonra artık e, e, gün batımına yakın e, fark eder ki e, artık geri dönemeyecek hızla koşmaya başlar işte sonunda diyelim ki 100 metre, 200 metre kala o kadar koşmaktan çatlayarak orada düşer ölür. Ve evet, Tosso hikayeyi şöyle bitirir: İki arşın toprak gömülmesine yetmişti. Evet, bu kadar. Evet, biraz da işte galiba insan niçin yaşadığını. Ve ne ile yaşadığını, neyin onun yaşamasına rehberlik ettiğini e, sormak zorunda kendisine. Evet. Sık sık hatta kendimize sormak zorunda. Sık sık zorunda çok, bir... çok evet dört, evet dört. hele bu çağda bu çağda çok sık. Şimdi siz böyle söyleyince Yahya Kemal'in Mehlika Sultan şiirinden bir dörtlük. O çok mühim bir şiirdir. Evet. Mehlika Sultan şiiri. Çok severim Tas ben. Evet. Tasavvufi bir e, süreci anlatır. Evet. E, ve Yahya Kemal bunu çok genç yaşında yazmıştır. Sonra biraz anlaşılımca, biraz bakınca geriye doğru Üsküp'te bir dergah var, bir rifai dergahı yanılmıyorsam Saadetin Sırrı Efendi şey oradan aldığı ile yazıyor bu şiiri. Bu emel gurbetinin yok durucu, o dörtlük şöyle, bu emel gurbetinin yok durucu daima yollar uzar, kalp üzülür, tatmin olmuyor. Ömrü oldukça yürür her yolcu, varmadan mezde bir yerde ölür. Böyle, böyle bu, bu hadise böyle. Öyle. Nurettin Topçu merhum e, da e, hayatın manası üç yerde hakkıyla anlaşılır e, söylemişti, demişti. Aşk ile birleşen ümitte, vecd ile yapılan ibadette ve yeri yurdu unutturan seyahatte. E, var olmak onun, ben... E, yani en çok elime aldığım kitaplardan bir tanesi hocam var olmak. Küçük, küçük ince bir risaledir o. Evet ama çok dolu. Yani evet. çok her satırı böyle 3-5 defa üzerinden gidip hatta böyle ezberimize cümleler alacağımız e, hususiyette bir kitap. Çünkü yaşadığını yazıyorum hoca. Evet. Zaten hayatı da öyle. Yani yine e, rahmetle analım her ikisini de merhum Emin Işık'ın ki ben Emin abi diyorum. Emin abinin son e, kitabıdır o. Nöbetin Topçu hakkında bir kitap yazdı. E, mühim bir kitaptır. Yani e, bir mutasavvıfın bir başka mutasavvıf hakkında yazdığı bir kitap o. o. Orada da bunu çok net görüyoruz. Yani yaşanmış bir tecrübeyi, o tecrübeyi yaşayan birisinin yazması çok mühim bir hadise. E, hoca Üzerinde çok emanet olan birisiydi. Merhum Emin Işık da öyleydi. Ve bize yol gösteren bir kitap yazdılar onlar. Evet, gönüllerine sağlık, gönüllerine evet. bereket. Biz de siz daha yakın tanıdınız. Biz de dünya yüzeyinde 3-5 kelam edecek kadar e, tanıdık. E, çok e, maşallah nükteli de bir insandı. Hem Olur. yakınlarda... E, Öte aleme uğurladığımız Mehmet genç Hoca hem emin Işık odaydı. Evet, Hoca, evet. Zükkeli evet. hayat sevincini hep üzerinde hissettiğiniz insanlardı. Evet, evet. Çünkü onlar onların hayatı hayatı manevi ile hay idiler onlar bu dünyadaki fizyolojik hayat ile yaşıyorlardı ama o hayatta sınırlı değillerdi. Hayatı manevi ile hay olan adam ki ona biz daha anlaşılır bir dille Muhabbetle yaşayan insan diyoruz. Muhabbet sadece bu alemle, bu fizyolojiyle sınırlı değil. Muhabbet hayatın ana ekseni, varlığın esas sebebi. Her zaman söylüyoruz. Muhabbetten Muhammed olduğu hasıl, Muhammedsiz Muhabbetten ne hasıl? Bu bize şunu gösteriyor. Muhabbet öyle bir cevher ki ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden Öğrenilirse gerçektir, reeldir, beşeridir ve bir boyutuyla bizi bir kanatlandırarak ebediyete doğru yolculuğa çıkarabilir. Yol odur. Yol onun, varlık onun. Geri çok Gerisi hep Angarya diyor yani. Tabii başka bir dil var ama aynı şeyi söylüyor. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalksak arıyor. Yol onun, varlık onun. Bu tam İddin Arabi'ye kadar gidiyor başlangıcı. Varlık onun, gerisi hep Angarya. Angaryasız hayat yok. O böyle dünyada rahat yok. Ama insana gösterilen ve lütfedilen bir istikamet var. Ebediyet yolculuğu. Ve bu enerji, bu şevk, bu nüve varlığımızın derinliklerinde gizlenmiş. Biz ona dayanarak bu yaşımızda Hala şevkli hayata bakıyoruz. Mevhum Mahir da öyleydi. Biz bu insanları gördük. Sonra devam etti. bu emanet. E, e, Topçu'da, Emin da, Mehmet Abi'de geçen de vefat eden Mehmet Abi'de bunları hep gördük. Hayat öyle bir yolculuk. Mehmet, Zahirde Mehmet, kalmamak. Hocam. Evet Mehmet Hoca'nın kıymetli hocam bir fotoğrafı çok paylaşıldı. Hasta yatağında o, o, oksijen maskesi yüzünde bir e, evrak inceliyor. Bir öğrencisi ona evrak getirmiş e, Osmanlıca bir evrak onu okuyor. E, yani bu aslında e, yani kıyamet usurunun suru, üflendiğini duysanız evet. dahi elinizde bir fidan varsa gidip onu dikiniz diyen e, bir hadis-i şerifin günlük hayatımıza da yansımaları evet. olarak ben buna bakıyorum. Evet. Daima ümit üzere olmak, daima aksiyon üzere olmak, daima hareket üzere olmak. Çünkü hayat bu dünyayla sınırlı değil. Bunu biliyorlar ve bunun şuurundalar. Yani bunu içinde hissediyor insanlar. Biz burada var olmadık, ezelde var olduk. Bekledik, dünyaya geldik, sıramız geldi, dünyaya geldik. Ee, hani bizim kitabın da adı oldu, dünyaya geldim gitmeye. Evet. Ee, buyururlardı ki ölmemek için doğmamak lazım. Devam ediyor. Peki doğmamak elimizde mi değil? Gitmemek de elimizde değil. Bu bir süreç. Ezelden geliyoruz, ebede doğru gidiyoruz ama biz kuluz. Ee, fizyolojik hayat bittikten sonra bir başka hayat başlıyor. Ve onun devamı var. Ve orada biz kayıp aleminin perdeleri kalkacak. Merakla bekliyorlar. Ne olacak diye bekliyorlar. Dolayısıyla bu hayata sadece mecbur ve e, e, mahkum olmamak lazım. Bu hayatın icabatını yerine getireceğiz. Ama bileceğiz ki biz insan olarak bir başka hayatın esas itibariyle aktörüyüz, öznesiyiz. E, o çok mühim bir bir, bir vazife o. E, bunu bilirseniz zaten bu hayattaki vazifenizi yerine getirirseniz, getirmeye çalışırsınız gibi bildiğiniz kadarıyla. Ama esas gözünüz Yine Neci Fazıl'dan bir örnek verelim. Ver cüceye diyor, onun olsun şairlik benim gözüm büce sanatkarlıkta. O ne? Sani hakikinin, esas sanatın sahibinin e, sanatıyla sanatlanmak, oraya talip olmak, ona bakmak, onun içinde eriyip kaybolmak, yok olmak. Hadise o. E biz buna layığız ve bu liyakatimizi inşallah bu dünyada e, güzel ameller işleyerek ispatlamaya çalışacağız. Ama hiçbir zaman için o ilahi hedefi unutmamamız lazım geliyor. Çünkü o bizi unutmuyor. Bize şahdamarından daha yakınız buyuruyor. Her, her halimizi biliyor. Tabii. Ee, yani varlığın sürekli bir mucize olduğunu, e, mucizeyi gördüğümüz zaman, mucizeyle karşılaştığımız zaman, idrak ettiğimiz zaman, Gözlerimizi yummamamız gerektiğini e, hatırlamamız lazım. Ezeli sırları ne sen bilirsin ne de ben. Bu muammayı ne sen okuyabilirsin ne de ben. Perde ardında sen ben dedikodusu var ama perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben diyor e, Ömer Hayyan. Perde kalktı mı sen ben yok. Yahut Yunus'umuzun e, geçtik e, ikilik pazarından e, dediği gibi... E, evet. Yani artık ikilik pazarından geçelim. Ee, sadece o var evet. ee, ve onun gölgesinde de e, biz varız. Onun ahlakıyla ahlaklanabildiğimiz kadar kamil insanlar oluyoruz. Onunla e, yakınlaşabildiğimiz kadar, içimizdeki onu keşfedebildiğimiz kadar kemalat yolunda yürüyen insanlar oluyoruz. Kendi nefsimizi firavun belleyip ona tapındığımız her seferinde de türlü zillete duçar oluyoruz. Bu tabii biraz e, kimi dinleyicilerimize çok metafizik açıklamalar gibi gelebilir ama e, biz de zaten böyle bir dünyaya inanıyoruz. Yani bu dünyanın ötesinde bu alemin gördüklerimizden daha fazlası olduğuna inanmak istiyoruz, inanıyoruz. Gördüğümüzden daha fazlası var. Bizim gördüğümüz bize yetmiyor. Hissettiğimiz bir program evvel siz dediniz ya hocam Sezgi e, bu tedai meselesini yabana atma dediniz. <gülüyor> Yok, bu programda mı demiştiniz? E, başında mı demiştiniz? Bu program bu evet, başında. Evet. E, tedai meselesini yabana atma. Oradan nice ışıklar sızar manasında bir söz söylemiştiniz. Hakikaten Mevlana'da ışık yaradan sızar der. E, yani Bazen insanın e, çatlaklarından, ruhunun çatlaklarından e, tarifi mümkün olmayan ışıklar sızar. E, tedailer de bize bazen hakikatin göründüğü yerler olabilir. E, her insan hakikat avcısıdır. Her insan hakikatin peşinde bir avcı olmak mecburiyetindedir. Her insan e, derin su dalgıcı olup efendim, e, o inci mercan çıkarmak ödevindedir. E, istiriyelerin içinden e, nereden başladım nereye geldim tam ne ben güzel. de ama e, yani varlık sürekli bir arayış canlılığı arayış hay olanı arayış e, hay olana kalbimizi bitiştirme gayretinden ibarettir gibi bitireyim efendim Yani programı değil de kendi sözümü Zaman da zaten şey oldu ama kısaldı ama ben hemen şunu söylemek isterim. Bu bir inanç doğru ama ben şimdi bir ara yani ciddi manada Batı mütefekirlerini roman üzerinden, felsefe üzerinden kendime göre okuduğumda yani kendi imkanlarım, ciddiyetim, zihni kapasitem okuduğum, istikamda okuduğumda onlarda, onlarda da bir kısmının adını koyamadığı bir arayış olduğunu çok net gördüm. Evet. Bir boşluk, bir tatminsizlik var. Yani bu insanlar e, maddi olarak çok müreffeh bir dünyanın içindeler ve çok muktedir bir dünyanın içindeler. Ama o dünya onları tatmin etmiyor. Bunların zihninde, arka planında bunu yazılarında çok net olarak görüyorsunuz. Ama ne? Bir kısmı adını koyamıyor. Ama problemi vaz ediyor. Dolayısıyla bu sadece modernitenin küçümsediği inanç değil. Aynı zamanda modernitenin görmezden geldiği, üzerine sünger çektiği, fantazi dediği, hayatın dışında bulunsun bu da bir renktir dediği ciddi bir handikap, ciddi bir sorunsal. Çünkü bu sorunsalı gündeme getirse kendi temel kabulleri ciddi manada sarsılacak. Ki bu açıdan postmoderniteye baktığımız zaman çok mühim sorular soruyorlar, eleştiriler getiriyorlar. Ve orada onları görüyoruz. Yani o akışın içerisinde. Fakat henüz daha bir sistem ortaya koyamadılar. Ee, belki bundan sonra koyabilirler. Koyamam Koyamamalarının sebebi şu, aşkın dünyayla bir temas, gerçek teması gerçekleşti de gerçek bir temas... Henüz daha gerçekleşmedi. Yine yazılarından gördüğüm kadarıyla. Aşkın dünyaya temasa geçen modernist bilim adamları ve düşünce adamları çok net söyleyeyim Müslüman oluyorlar. Bu yani bir fantezi değil. İçin, i̇çinde yaşadığı dünya üzerinde onu değerlendiren, kendi beşeri, zihni ve kalbi ihtiyaçlarına bu dünyanın cevap vermediğini hisseden bu dünyanın dışından bir başka dünya arayan insanlar e, o dünyayı e, Müslümanlığın e, çizdiği manevi hava içinde ya bir insana temas ediyor ya bir eser okuyor ya bir toplumun içinde manevi bir atmosferde bir zaman geçiriyor sonra görüyor ki modern dünyanın modernitenin o refahın, o gücün, o kildarını vermediklerini bu mütevazı dünya veriyor. Bu da çok mühim bir şey. Şu anda dünya bu noktada. Kendi işlerinden de ciddi itirazlar var. Postmodernist itirazlar var. Ama şu anda dünya bu ve şey içerisinde. Tabi Batı irfanının içinde de e, muazzam isimler var hocam. Evet, evet. Bir tanesi e, yönetmen Andrei Tarkovski'dir. Rus yönetmen evet. Andrei Tarkovski'dir. Evet. Sanat bir yakarma, bir dua biçimidir der. Ve insan yalnızca duasıyla yaşar der. Hakikaten onun e, eserlerine baktığınız zaman e, Batı medeniyetinin çok şiddetli bir sorgulamasıyla e, karşılaşırsınız. Materyalist medeniyeti sorgular ve evet. e, bir tür e, aslında bir bir tür mistisizm mi bir e, çıkış yolu olarak gösterir. Onun yine e, meşhur bir kitabı vardır Mühürlenmiş Zaman diye. Vaktiyle okumuştum hatta bir dönem çok meşhurdu o kitap. Herkesin elinden eline dolaşırdı. Şimdi baskısı yok e, yanlış hatırlamıyorsam. E, ya da varsa bile kıyıda köşede ben e, tesadüf etmedim. Doğu'nun hakikate Batı'dan her zaman daha yatkın olduğunu söyler. Batı hep bağırır der. Doğu ise sessizdir der. Doğu e, kendisiyle ilgili tek bir kelime söylemez der e, Tarkovski. Kendini Tanrı'nın, doğanın zamanın içinde yeniden budur der mealen. E, bağırtlak, dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Batı evet. uygarlığının aksine doğu daha mütevazı Toprak, topraktaki tuzdur e, der ama gerçek bilgi adeta ondan fışkırır e, der. E, yani aslında ehl irfan doğuda ve batıda neyin, ışığın nereden geldiğini biliyorlar. Biliyorlar, evet. Allah boş bırakmıyor. Bir de e, biz tabi zahire bakıyoruz. Yine bir aziz buyurmuşlardı ki yakın ahirette öyle insanlar göreceksiniz ki yahu biz bunları kafir bilirdik. Ama hmm. bunlar imiş Allah muhafaza bunun tersi de olur buyurmuşlardı. Bu çok mühim. Siz batı bağırır, doğu, doğu sükut eder değil de deyince, evet. yine bize ait <gülüyor> bir beytle işe bağlayalım. Malim Naci'den evet. çok hoşuma gider. Bizim, bizim sözlerimiz az ve özdür. Beyt şöyle, Allah nedir deyince gafil, Allah deyip hamış olur, dil. İşte gafil batılı, Allah nedir soruyor, sorguluyor. E, bizim insanımızın ne, ne desin yani, e, Mahir Hoca, menlem yazık, bilmez yazık derdi yani. Tatmadı ki bilsin diyordu yani. Kim tattırır Tabii. hocam, Tabii. tattırırsa o tattırır diyordu. Tabii. Bunun akıllı açıklaması yok. Bu bir nasip meselesi. Neden? Bilmiyoruz nedeni. Böyle geçiyor günümüz işte. Allah nedir deyince gafil, Allah deyip almış olur değil. Nasıl anlatsın sana yani tatmadığın bir şeyi, başlamadığın bir şeyi diye düşünüyorum. Evet efendim. Efe'yi e, süremizi de e, hitama erdiriyoruz. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Estağfurullah. Ee, güzel sohbetiniz için. Siz çok güzel beyitler söylediniz. Ee, az önce andığım e, sinemacı Tarkovski diyor ki ruhun mükemmelliğini arzulamayan hiçbir e, insan değerli değildir. Aslında ya. değerimiz biraz da ruhun tekemmül ettirmekte. Kemalat yolcusu olmakta. Kendi hatalarımızdan, yanılsamalarımızdan arınarak ona doğru gidebilmekte. Evet efendim. Mumun ışığında pervane olabilmekte. Yanmayı bilmekte. Eyvallah. <gülüyor> Kıymetli hocam, e, dininize, gönlünüze bereket. E, değerli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, e, Erkam Radyo'da Gönül Sadası'nı dinlediniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.